Ne başladık. çekiyoruz? Başladık mı? Başladık. Ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Game of Thrones. Game of Thrones. Çok uykum vardı. Abi. Evet. Niye? Ne bileyim. Kaçta yattın? Erken yattım. 3. Erken yattım 3. 3, 3, 3,5 falan. Biz <gülüyor> <gülüyor> en son Game of Thrones'un ikinci bölümü mü konuştuk? En son 2'yi konuştuk. Şimdi 3 4 5 konuşacağız herhalde. <gülüyor> hiç konuşmamışız. E, yapacak bir şey yok. <gülüyor> Baya bir konuşmamışız ya. Vallahi bir sürü laf yedik. Yine yedik değil mi? Ha, çekmiyorsunuz. Ya şu ne şeyi çözmemiz lazım. Skype işini çözmemiz lazım. Ya Skype için çözeceğiz de. Ya bence orada biz biraz kendi şeyimizden ödün verirsek yani kayıt kalitesi çok kötü değil. Onu öyle o zaman öyle yapacağız, yapacak bir şey yok. İnsanlar Arkadaşlar, istiyor. Evet, insanlar istiyor da yani İş var güç var ee, her zaman olmuyor işte her şey planlı programlı olmuyor yani bizim full time işimiz değil bu maalesef bunu da biraz anlayış gösterin ne diyeyim yani evet. moralimizi bozmayın arkadaşlar canımızı sıkmayın <gülüyor> <gülüyor> neyse 3-4-5 vay 3-4-5 3-4-5 sırayla ne mı oluşsun? konuşalım bilmiyorum hatırlamıyorum yani. abi 3. bölüm zaten çok fazla aksiyon olduğu bölüm değil de daha çok hikayeyi biraz hani ileriye doğru geçen bir bölümdü. Ee, çok fazla bir aksiyon olmadı diye hatırlıyorum ben. Asıl aksiyonlar zaten 4'te 5. bölümde oldu. Bir kere 3'te ne oldu? Jon Snow uyandı. Evet. Kalktı. Üşümüştür ya o. Haa ee, üşü. <gülüyor> üşü. Breaker hatırladım. Bölümün sonunda çünkü bizimki şeyim Şeyden... deyip... evet. <gülüyor> ben Lord Commander değilim artık. Demişti. Evet, North Commander bilmiyordu. Şimdi ee, üçüncü bölümün adı Outbreaker'dı. Outbreaker, evet. Outbreaker'dı. Ee, başta bölümün başına Jon Snow da zaten kalk, tamamen uyandığıyla başlıyoruz. Evet. Hepsinin ee... küçük olduğunu öğreniyoruz. Hepsini görüyor musunuz o zaman? Hayır, öyle değil. Ha, diyor ha yani. dalga Doğru, tamam. Evet. Sen Tanrılsan zaten bu kadar küçük. Herkes öyle diyor. bir bakıyor, vay, geri geldi falan filan nasıl oldu diye. Böyle bir bakışta atıyorlar. Ama sonra diyor ki ben artık görevimi yerine getirdim. Yani zaten. Yemin etmiştim. Ölene kadar yeminim. Öldüm. Dirildim. Yeni geldim. Yeminim <gülüyor> bozdum. Yeminim bozarım. Böyle bir şey. Artık ben bu işi yapamam. Zaten bu insanlar da hani beni ne kadar takip ederler e, Nightwatch'taki bilmiyorum. O, o yüzden bu işi artık yapmak istemem dedi. Ama son bir defa gitmeden önce kendisini öldürenleri öldürdü. Orada da işte her biriyle teker teker zaten şey var biliyorsun işte hmm. karşısına geçiyor. Yüzleşiyor. Yüzleşiyor. Ee, orada Söhradis işte ben hata yapmadım. Olsun, şimdi olsun yine olsun yine yaparım. Falan gibisinden bir savunma adam, yaptı kendince. Adam, kötü adam ama adam gibi adam. Adam evet. Yani aslında adamın haksızlık vermemekte ee, pek mümkün değil. Yani adam tabana hitap eden bir adam yani. Şimdi sen tabana karşı gelince böyle şeyler oluyor tabii sonuçta yıllar yıllı hakikaten bu adamların görevi Nightwatch'un görevi oradaki e, duvarın diğer tarafındaki wildinglerin içeri sokmamak olmuş evet. ee, Sen... yıllar yılı görevleri bu olmuş adamların bu bu adamlar wildlingler geldiğinde hiç iyi bir bokta yapmışlar hani yani e, tam birkaç tane farklı dinamikler var artık ama eskidenki dinamikte düşünsen alır eski kafalı bir adam öyle o yüzden aslında doğru olanı yaptı tabii yani ne ne kadar şey diyebiliriz bilmiyorum. Hatalısın diyebiliriz bilmiyorum orada. Ben doğru yaptım. Yine olsun ne yaparım dedi. Adam kendince haklı mı? Haklı. Evet. Çocuk bir şey demedi zaten. Semle gördük. Semle gördük. Semle de işte gidiyorlar oltana doğru. Oltahan'daki... Evet, Stadel'e gidecekler. Stadel'e gidiyorlar. Orada işte Seni maestro ana... olarak yapacak ama ben... evet ne dedi? Seni anama bırakacağım dedi kızla çocuğa. O da kızla dedi ki hep hani beraber olacaktık. Bilmem ne bık bık. Aslında gidip kızı Onunla sabırla konsol altop gibi lan. Bu Elifin Old Town'a gidip master olması, bilmem ne olması çok uzun vadeli bir plan, yani, tamam mı? Bence de kesin başına bir şey gelecektir. Hayır. Bence orada bir şey öğrenip geri dönmedikten sonra e Zaten olay o değil mi? Gidip ona evet. Old Town'da şeylere o White evet. Walker'lığının nasıl iyi, nasıl öğrenmek. İnternet yok tabii yani. o zaman. E yok hemen Old Town'a gidecek ana sövere sonra... gitmesi <gülüyor> gerek. <gülüyor> yani uzaktan <gülüyor> bağlanamıyor. <gülüyor> evet aratamıyor da şimdi gidecek okuyacak, okuyacak ha, burada var. yokmuş şey, Gan, Gandalf gibi böyle gidecek böyle. Hmm. yani işte ama adam hani okuma konusunda bilgisi şey var hızlı okuma <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hızlı hızlı okuyacak şeyi ha, bir dakika, adam gidecek ha. bir de oltandakiler ha, hemen gel edecek. oku ha. diyecekler ha. değil mi ya zaten Oltanda biz de seni bekliyorduk. Bütün arşivlerimizi açalım. Mesela sana. başka kimle karşılaşabilir Oltanda? Oltanda şu an karşılaşabileceği, yolun kesiciye bir şey yok. Yok. Ama şimdi orada tabii kitapla farklı olan belli başlı şeyler var. Normalde yani, zaten... o ihtiyar maestor Amun muydu? Ha evet evet. İşte onunla birlikte yola çıkıyorlardı. Evet. O tarihe bir şekilde olanlar. evet yolda ölüyor. Yolda ölüyordu. Falan. Hatta bravosa sağı. Gidiyor. Bravo gidiyorlar. Bravo da işte Bravosta şeylerle. Bravo sağı bir sürü bu, bu, bu, bu bir şey oluyordu. Oradan. Hatta ayrıayla falan yolları kesişiyor evet, bu evet. ikisinin. Yani aslında hikaye romanlarda romanlarda mı? Romanlarda Sem'in şöyle bir hmm. olayı var. Johnston bütün kardeşleriyle karşılaşıyor. Evet. Tamam mı? hiç işlemediler galiba evet. bunu. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü çok fazla. Şimdi e, Brand kuzeye doğru giderken mesela duvarın altından geçen gizli bir yol buluyor da gidiyor <Gülüyor> ya. <Gülüyor> evet, evet. Orada mesela Sem'le karşılaşıyor. Evet. İşte Brawse gidiyor. Bu erif Arya ile karşılaşıyor. Evet. Ee, bir yerde Sansa ile karşılaşıyor mu bilmiyorum. Ama bu tarz şeyleri var. Dizide işlemedikleri ve kitapta olan bir başka konuda aslında bebek olayı var. Tamam. Yani bebeği alıp git diyor Jameson'un. Sebebi çünkü. John Snow, e, e çünkü, ha, çünkü bebek şeyin bebeği. Aslında şey ee, orada bebekleri, evet, değiştiriyorlar. Evet, bebekleri değiştiriyorlar. Yani kimdenydi? Ee, e, Wildinglerin kralı dedi. Bebeği. Evet. bebeğini öldürüyorlar hı hı. çünkü orada Red, Priestess, şey, Alessandro evet. işte kral kral kral kanıyla. Kral kanı muhabbet yapıyor. Evet büyü yapacağım ben yine bize, bize bebek lazım. Manyak. Deep Wildinglerin kralının çocuğunu. Alıyor. almaya çalışıyor. Hmm. Bunlar da işte bebeği değiştirip güneye gönderiyorlar ve gelinin bütün yol boyunca ağlıyor olması lazım. Evet öyle bir olaya girmediler burada. Evet öyle bir olay yok. Gelinin artık bu sezon, hikaye için bir ne gibi bir anlamı kaldı onu bilmiyoruz. Çok problemi kalmadı aslında ama işte bu bir biraz hani İslam'in ailesiyle olan ilişkisiyle ilgili belki bir hikaye şey yapacaklar. Yani biz biraz. Bu, bu sezonda hani karakterlerin bir kısmını toparladılar diye işte yaptık ya hani bu karakterleri niye toparlamadılar? Çünkü yani hikaye ne katkısı olacak? Onu merak ediyorum şu an. Bakalım. ihtimalle eve bırakmaya çalışacak. Babası bunu kabul etmeyecek. Baba çünkü bunu herifin geri göndü. Şey... Duvara gönderen bir de yani, gitmezsen evet. babası deniyor. Bir ha, babası deniyor. Ya yani niye kabuletsin ki kızı? Anne'mim ve kız kardeşlerim iyi insanlar falan diyor. Yani ama bence çok güveniyor. Bilmiyorum. Ha, evet orada böyle bir şey var. Onun dışında. Onun dışında. Ha, Bren'in işte geçmişte ne lahmiyordu? Geçmiş evet. şey gittiler beraber, şey türü ayı Raven'la. Evet. Ee, Onun adı da Bren. Bu arada. Yani şimdi orada hiç bir şey gördük. Ne gördük? Taurov Joy sahnesi. Evet. evet. Bu şeylerin, dedikoduların dolaştığı Jon Snow'un aslında evet. Stark ve Targaryen'den olma e, bir arkadaşı Peach olduğu, pitch oldu. olduğu <gülüyor> konusundaki or oraya birazcık oraları dürten, oraları eş evet. eşen şey yapan. Çünkü e, genç minnet Stark'ın e, kız kardeşini ne? kurtarmaya, kurtarmaya yani. girişini evet. görüyoruz. Evet. E, orada güzel bir dövüş sahnesi var. Aynen dövüş sahnesi sonraki çok güzel. Arthur Dayne'le evet. dövüşüyorlar. I had to çift kılıç kullanımı. Night of the Morning Star evet, Night şey? Night of the Morning Star. Güzel, hoş bir sahneydi. Hı -hı. Ama tabii aynı zamanda bu sahneyi neyi gördük? Efsanelerinin <gülüyor> gerçek olmadığını görüyor. Geçerim, yani abi, babasının e yendiğini anlatan efsaneler aslında şeyin Meere miydi, Meere miydi? Bir yer var ya, şu bizim Bren'in yanındaki kız evet, evet, evet. Onların babasının aslında arkadan bıçaklayarak... Başka türlü de olmazdı zaten her apartmenden iyiymiş. Koydum onu tuttu yani hepsini. Kaç kişilerde? Orayı 8 kişilerde. Kimse kalmadı ortada. Yani öyle bir şey görüyor Bran. Hani babasının bile hani o kadar şeyden bahseden. Evet. Ned Stark'ın bile aslında bir noktada yok da yani hep idealerin idealist ee. olan babasının da aslında bir noktada çok idealist olmadığını gösteriyor. Oradaki ilginç şey, işte bu dövüş bittikten sonra babası şey kuleye çıkarken netstar, işte yardı, hadi gidelim falan, hadi gidelim falan, hadi sıkıştım diyor <gülüyor> Orada hayır falan bir seslendiği zaman babasına sanki adamı duymuş olması. Evet, çünkü öyle bir şey var sanki bu dailerki bölümlerde de bahsedeceğiz bunda. Hani o rüya sahnesi değil de aslında geçmiş Geçmişe hakketen. Gerçekten evet. gittiğini. Aynen. Durumu. Ee, zaman yolculuğu var artık Game of Thrones'a. Tam zaman yolculuğu değil ama zaman yolculuğu. İlginç bir şey. Var. Evet. Ee, o açıdan da önemli sahneydi. Onun dışında bizim... Tager'in soyunmayacağım falan demişti ama Soyunmayacağım işte ama e, o zaten bir sonraki bölüm. Ee, Dontrakilerin şeyine gitti. Evet. Orada işte... E, bakım evine kapattılar. Bakım evine koydular. Biz de senin gibiydik. Hayallerimiz evet. vardı. Bizi buraya kapattılar. Ama senin durumun daha kötü olacak falan filan yani. i̇şte Böyle bir kadın Senin kalıp kalmayacağın belli değil kızım Yani isterlerse öldürürler He. falan filan diye Bir, bir böyle şey anası muhabbet döndü Kadınlar arası evet Doşkali'nde tabi saçma sapan hiyerarşiler var işte. Tabii yani ki ben, Harem bilmem, işte. evet. ben bilmem neyin Bilmem ne kalının karısıydım Yani bir falan. şey söyleyeceğim falan. bu bizim deneyimizin <gülüyor> Adını sayma olaylarını biraz kısaltmalar lazım Çok vakit çalıyor <gülüyor> sayıyorsun sayıyorsun. Bonnun lan. Yani tamam ne oldu? Sen ya. ona baksan eski Osmanlıların <gülüyor> şeyleri zaten böyle mektup yazıyorlar abi. İlk iki sayfa sert. İlk iki sayfası var, evet tamam isim. Bir yandan da tabii denizlerin yokluğunda Trionlar burayı ayak tutmaya çalışıyorlar. Olan biteni. Bu of Parti'nin şeylerini durdurmaya çalışıyorlar. Evet. Onun içinde ama ben ben şu Tyrion, anda şu anda hikaye akışı anlamında en çok Trion'ın hikayesini beğeniyorum. Oğlum, evet, Çünkü onun... Hakikaten olması gereken bir pozisyona gelen tek karakter Aynen. şu anda. Adam sürekli diyor ya. <gülüyor> ben diyor içerip diyor. <gülüyor> Ve konuşurum benim işim diyor. Oh. yaptığım şey bu diyor. Evet. O yüzden orada e, bu bölümde miydi anlaşmaya varıyorlardı? Yok bu bir sonraki. Bir sonraki. Ama bu bölümde muhabbetin yapıyor Bu mi? arada işte o minik kuşla minik kuşlar deyip duruyordu ha. ya veririz. Meğer işte sokak çocuklarıymış. Evet. Onu öğrendik. Şekerle kandırıyormuş Aynen şekerle kandırıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu kuyuborna. Kimin evet. kuyban dedi şimdi? Kuyban evet. e, yeni maestrol. Aslında tam da yeni maestrol'un da açtığı mıdır? Yok bak. o şey ha, yeni, yani, yeni maestrol. Yok yeni yok onun pozisyon şey maestrol ve whisperse eski pozisyonu. Ha anladım. Evet. Bakalım işte o da e, selsi geldi diye ki ben her yerden her şirkeden ha. haber almak istiyorum bunu mümkün kıldı diye dedi, dedi. O da tabii ki dedi şey olayı var işte o Small Council olayı. Small Council karşılaşması var o evet. güzeldi. Evet. Şöyle şöyle bu kalkıp gidiyorlar. He. Evet. Sen beni bu budan şeyden annesini diye sen de biliyor mıydı annesinin adı? Hailenlerin anne. ha. ha. Onun dönmesi yok ya. Gegan'ın işte dedim baş başa çıkabilen bir o var ya şu an şeyle, Sersayla. <gülüyor> Ama şeyi de görüyorsun aslında o kadar büyük karakterler olarak düşündüğümüz işte ne bileyim Hayven'in kardeşi işte Tersin amcısı. Hı. Ondan sonra ne işte o Aygard'ındaki e, büyük anne. Evet. Onlar da böyle çok basit yani daha doğrusu çok sığ motivasyonlarla çalışan karakterlere dönüştürdüler. E, Bundan... O iyi olmadı hakikaten. Bir sonraki yani çünkü bölümde hani oluyor sonuçta zaten. sonuçta bu ad, şey kadın mesela büyük anne şeyi öldüren <gülüyor> hani ee, oğlunu öldüren Sürekli zehirlenmişsin sağlayan Mesela kadın yani hani öyle bir komple şeyi yapmış olan gerçekleşmiş olan bir kadın hani biraz daha kuvvetli olmasını evet. bekliyor insan her açıdan. Sadece krallığı evinde tutacağım motivasyonuyla biraz e, zayıf kaldı. Yani yani. dinamiklerde biraz zayıf kalıyor ne yazık ki. Arya'yı dövmeye devam ediyorlar abi. Arya hep, <gülüyor> Arya dayan... hep büyük büyük sopalarla dayak yiyor. Arya'nın eğitimini işte hızlı bir şekilde gidiyor aslında. Evet. Bakalım nereye varacak? Yani vardı bir yerlere son iki bölümde aslında. Bakalım onu bu sezon ben o, o, döndürecek şey, o diğer kız bir pislik yapacak diye bekliyorum. O ben. kız çok sıkanıyor bunu. Evet. Ne olacak bilmiyorum. Pislik, pislik, pislik yapacak. Yapabilir. Pislik yaparsa sonuçta kendi sonu olur diye düşünüyorum ben. Bir yandan da ne oldu? Winterfell tarafında evet, olaylar gelişiyor. Evet. Büyük olay bu işte bu bölümdeki. Evet. Old Trakler'dan bir tanesi de işte Small John Umber. Evet, şeyi getirip, Rickon'u, evet ve kurtunun kafasını getirip Ramsiye teslim ettiler. Aynen ve dediler ki senin yanındayız. Ama ee, yemin memin etmedi mesela Ramsiye gidip de yani, işte, şimdi, evet. Artık Sen yemin yemin mi kaldı dedi. Evet. <gülüyor> Herkes herkesin uyusunu kazıyor zaten dedi. Onun yerine ben sana hediye getirdim daha sağlam bir şey falan dedi. Rickon'u gösterdi falan. Evet. Ramsiyen elbette dört koşu oldu tabi. Orada şöyle bir şey var tabi, şey teoriler arasında. İşte o kurtun aslında e, bir darvul olmadığı ile ilgili çünkü küçük görünüyor diyorlar hı hı. kafası işte masaya koyuyor böyle diğer evet. masadaki diğer objelerle kıyasladığın zaman şeydir. Bir de umburlar hakikaten staklara ihanet etmez. İşte smallcan aslında evet orada hey. kendince bir şey evet. yapıyor, yani, çalışma yapıyor. Aynen öyle. Bilinçli bir orada bir şey var diyorlar. Bilmiyorum ama ya yani mesela ben şeyi e, ne zaman yani sokacaklar mı bu sezon? Onu merak ediyorum. Ney? Twin Tower, Twins. Valla. Çünkü yani sonuçta mesela o, o elifin kızını öldürdü. Tabii canım. Kızına, Ve o elif diyorsun Torununu çok, öldü. Torunun şey muydu? Evet. Yani şey konusunda çok hayvan bir elif o. O elifin... Herif kızı, kızıyla evlenmedi diye adamı Komple yani, yok etti. Aile yani yok etti. Kızıyla torunu mu? Torunuyla torununun çocuğu mu? Ondan çok emin değilim. Yani, yani. Hani evet. biraz Bir noktada onun da girmesi lazım bence bu işin içine diye düşünüyorum. Onlar girecek bence. Yani Recon tabi ergenlik böyle bir şey abi. Hormonlar Daha evet, şey. E, başlayınca öküz gibi oluyorsun. Ondan sonra da kapanış sahnesi. Kapanış sahnesi. Castle Black'ta Jon işte e, herkesi idam edip. edip Sikerler oğlum ben artık Lord Commander falan değilim. The, my watch is over falan dedi. My watch is ended. Evet. Diyerekten. Bitti. Bitti. Yani bu pe şey olmadığına göre Nice vak olmadığına göre kızarlı yatabilir. Evlenebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim işte artık Mamuk sahibi olabilir. Tabi bayağı. Dolayısıyla hani bence burada bize bir şey, kazık atma hazırlığı yapıyorlar tamam mı? Kazık. Şimdi bunun Jon Snow'un böyle yükümlülüğü kalmadığı için evet. sanki Jon Snow Stark olacak Jon Stark olacak ve Starkların başına geçecek gibi bir imaj vermeye çalışılıyor. Ama öyle değil abi. Ama bence öyle olmayacak. Bence, bence farklı bir yerden olmuş. gol yiyeceğiz yani. İster misin Sansa ile evlendirsinler? Ya Sansa ile evlendirmesinler ya. Sansa Sansa ölsün mü bence ya? Sansa'ya mı? Sansa şu an... Neyse işte. Ona geleceğiz Sansa'ya. Evet. Dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm, Dördüncü bölüm güzeldi bence. Dördüncü bölüm bayağı güzeldi. Özellikle sonu acayipti. Bu sezon zaten şeyler iyi gidiyor. Bütün bölümler iyi Bütün bölümler gidiyor. iyi gidiyor, evet. Hiç boş bölüm yok. Yani iyi, iyi dağıtmışlar aslında. Evet. Dördüncü bölümdeki zaten en önemli sahnelerden bir tanesi. Deneyinizin Kurtarılma sahnesiydi. Book of the Stranger'da Stranger Şurada. biliyorsunuz yedi tanrıdan bir tanesi. Besteros'un şey dininde. Yedi Tanrılı dininde. Şey, ben... Buna da bir şey söylemedik. Tommenin ıı, High Sparrow'u ziyaret etmesi falan muhabbetleri vardı. Ya, ya. Bizim şey 3. bölümde galiba diyoruz değil mi High Sparrow? Tabi. Sen... Jamie. Ha. Yok Jamie ilk bölümde tehdit İlk bölümde tehdit, tehdit mi? Ya. ya ilk bölümde ya şeyde tehdit ya kilisede işte. Kilise de tehdit ediyor. Evet. İlk bölümde ol galiba işte. Tommen biraz sanki böyle ben kralım ulan sen beni dinlemeyecek misin falan filan der gibi bir atar yapıyor High ya. Evet. High Sparrow da yani çocuktur bilmiyordur hani tatlı dille e, anlatalım diyerekten hani kenara çekiyor kenara çekiyor. <gülüyor> ve yine ikna oluyor gerizekalı çocuk. <gülüyor> ya evet o çocuk çünkü çok fazla tecrübesi yok abi adam çok güzel konuşuyor orada ee, ve o kadar güzel konuşunca tabi tecrüben yoksa çok zor politikse yani politik istiyorsun. Evet, tecrübe gerekiyor. Tecrübe olmadan Nanay. Beşin, dördüncü bölümde asıl olay şeydi e, Daenerys olayıydı. Aynen. Ama Daenerys'e gelmeden önce, ancak yine baştan gidelim. Evet. Yere geliyorlar. Tormund ilk defa bireyeni görüyor. <gülüyor> of! <gülüyor> Yani şu anda dizideki en sevdiğim karakter. Evet. Yani, Harika <gülüyor> nasıl bakıyor yani? Adamı ilk görünce benim oh, adamın gözleri açıldı. <gülüyor> çünkü şey yani, e, dizide çok öyle belli olmuyor da ya yani kitapta anlatılan Ruyan böyle hakikaten e, ne bileyim hiçbir erkeğin kadın olarak kabul etmek istemeyeceği, tamam mı? İşte ayı gibi bir kadın. Evet, evet. yani sen görsen ork falan diyeceğin bir kadın olması lazım. Aynen. Ama bu herif böyle Kuzey'den gelmiş bilmiyor. Ayrıca orada işte zaten kadının değeri çok daha farklı şekillerde tabii değerlendiriliyor. Yani bir wife'lar var, dövüşmüş olanlar. Dövüşmüş bilmesi gerekiyor Evet, özgür olması lazım. Ne bileyim, işte öyle Böyle şeyler diye... olduğu için Brienne'i görünce Böyle bir ka kapıldı gitti. Aynen gitti Bu arada Brienne'in de e, Melisandre ve Davos'a Laf çakması da çok iyiydi o Hatta bir, bir, bir an vermiyor. orada Acaba çekecek mi kılıcı diye <gülüyor> Böyle bekledim ben Çünkü hani dedi ya Kardeşini öldürmese neden olur şey, Büyü yaptın sen öldürdün evet. Sen de ona göz yumdun evet. Ondan sonra, Siz mi koruyacaksınız lan bu şeyi Haklı ee, Size mi güveneceğiz falan Bir laf çevirdi ya o kısım da gerçekten çok güzeldi. Yani mi? zaten Melisandre zaten bütün dizideki en büyük boklardan birini yedi. Evet o onun kendine... diye Stanise verdi gazı, verdi ha. gazı. Ondan sonra hasiktir. Ne yani şimdi Stark şey Johnson mu? Ondası da şey King promised yani. Onun muhabbeti o de iyi olmuş onun çevirmeleri. Bence Jon Snow da Olmayabilir bilmiyorum yani bir yerden Gol atacaklar bize bakalım ne olacak İşte e, Sansa ile Jon bir araya Geldiler hmm. sonunda bir, bir saat bir araya geldi Şey olayın akıl oluyorum ben ya Yani sen Sansa yani Bak tecavüze Uğramışsın tamam mı Ondan sonra işte iki tane psikopatın Altından Kankos. bir şekilde yani, Evet kurtulmuşsun tamam mı Hani Zorlu şartlar yaşamışsın ama gidip de Castle Black'te Sana verilen yemeği beğenmiyorsun ya Oynuyor ya yemeğiyle Tamam mı? Ağzının ortasında tokat evet var ya çat diye çakacaksın O sahne komik olmuş hakikaten Yani ha, O şartlar altında yaşadın zaten sen Hayır şu ana kadarki hayatının Amiştireli, bir, bir, bir tersi tamam mı? Yani dışarıdan çok Görkemli görünen, tamam mı? Hapis, yani King's Landing'deyken yine ona psikolojik olarak eziyet ediliyordu ha. ama dışarıdan bakınca prenses gibi davranıyorlardı evet. da tamam. E, onu da beğenmedim. İşte Burada durum tam tersi. En her zaman zamanlıydı abi olmuyor. Atamıyor ladyliğini yani. kısmına. Ama işte olmuyor işte o da oldu. O da, yine de ladylikten kurtulamadı. Ladylikten kurtulamadı zaten. Lady adını verdi, kurdu öldü, gereksiz işte onu zaten. Yani evet o onda böyle bir ...şey hala var içinde yani... Lan, ...bu inden bir yemek falan... ...ya da onu ben akıllarına gelmedi çekerken. Bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. bu Ben bu kurt paralel olayını çok seviyorum kitapta. Tamam mı? Yani her Stark'ın bir kurdu var. İşte kurduna verdiği adla ilişkili... ...ve kurdunun hayatıyla... Şey, e, ...hikayedeki konumuyla ilgili... ...o karakterin nereye gidebileceğini... ...ya da orada işte paraleller oluşması... ...hoşuma gidiyor. Evet. Yani evet. bu geceki adam işte Lady diye bir kurdu oldu. Ladylik yapacağım lady diye. Ladylik öldü yani. Evet. Öldü kurdu. Evet. Yani bundan vazgeçmesi gerekiyor demek ki. Ben bu bence bu, de bu şeyden... gerekiyor ama işte bir anlamda kadın abi yani demek ki öyle görüyor. Bak Robin kurdun adını hatırlamıyorum. Ama Jon Snow'un kurdun adı Ghost. Evet. Herif öldü geri geldi. <gülüyor> Ondan sonra geleceğiz oraya da. He. Brennen'inki de of yazık ya. Oğlum bu bugünkü bir diğer güzel şey Little geri dönmesiydi. Evet. Little Finger geri döndü şeye, ee, ne derler? Eyrie'ye geri döndü. Aynen. Vallahi Robin Robin'i gördük. Hay Robin de büyük bir skupat ya. Abi Robin de büyümüş. Oğlum i̇şte bak ergenlik dönem bir Abi şey. An büyüyünce o spastikliği böyle biraz şey sanki kaybetmiş mi oğlum? Hayır, spastikliğini kaybetti yani de. Bir şeye dönmüş sanki. Yani o o da dönmüş çok. Bir diye doğru gidiyordu. O tabii. acayip ya bence en korkunç karakterlerden biri yani. Yani. Ve The Finger dinliyor olması aynı tabii canım. Yani. Yani. Ama yani hiçbir şekilde duygusal mantıklı hiç bir hiç şöyle evet, bir şey sorgulama var. olmadan atalanmalı lan alır. buna. Ha, atalım. Ha. Ha. ha. Olabilir. Eleniriz falan. Hmm. Manyak ya. Bir tane kuş verdi diye. Ha. Westeros'taki en hani kuvvetli ve Hala zarar görmemiş orduya ordu ya sahip. Yani evet. nice ve hiç boka bulaşmadılar şu boka kadar Hiç boka bulaşmadılar. Yine böyle hayvan gibi yaşıyorlar. Aynen. Her bokları var sıkıntı, yemek yani herhangi bir sıkıntıları yok. evden çok kuvvetli yani. E, o yüzden Littlefinger'ın elinde çok kuvvetli bir Aynen. ordu var. Hani elindeki güç baya iyi. Yani Littlefinger bence hani politik olarak çok iyi oynadı. Yani kendine iyi sakladı. Aynen. Kendi gücünü koruyordu. Manipüle edip başkalarının birbirine Şey de hala son. o herifin elinde aslında değil mi? Harrenhal'ın elinde değil mi? Evet. Orası hala Lord, Lord of Harrenhal. Evet. Lord of, Lord of yani. Ve tabi evlilikten dolayı şeyin de işte Eere'nin de evet, evet. aslında kontrollü onda. Aynen. Aslında politik... Orada güzel halletti yani. Evet. Politik ve askeri güç olarak en büyük güçlerden biri haline evet. geldi. Evet. En gizli ve kimsenin fark etmedi aynen ama aslında çok kuvvetli bir adam şu anda o sahne gerçekten çok güzel yani Robin'in ne kadar hani mal oldu mal oldu mal olmak da değil de yani ne kadar Littlefinger'i dinlediğini görmek hem korkutucuydu i̇şte. yani Elif <gülüyor> işte neydi adamın neden unuttum ya baştan herif şeyin ordunun generali böyle bayağı yutkun durdu yani <gülüyor> O da, yani şey ya işte ben sadık bir insanım falan filan modunda başlayıp sonra aslında ölmek istemiyorum ben. işte beni kabul et moduna geçmesi. Evet. Ee, bir diğer şey Tion sonuçta geri dönüyor. Sonunda geldi evet. döndü Tion. Pis yok. Ha. Kestiler. Hmm. Kestiler. Yara yara ona bayağı bir şey yaptı. Laf sokuyor. Aban düştün. Niye geldin? Niye geldin? Ee, sen olsan sen de Abi, şey kadın, yaparsın. Kadın çünkü... tam parana. Hayır. Yani sen askerlerinle gitmişsin. Tamam mı? O, o tamam, köpek o yuvasından, kolundan çeke evet, çeke kurtarmaya çalışmışsın. Ama abi tamam. ayrı bir olay ya. Yani sen olsan sen de sinirlenirsin abi. Tamam hani sinirlenmek ayrı bir olay. Niye geldin? Ne? Demek ayrı bir olay. Adam nereye gitsin başka? Çeker yok işte. Sana gelmiş. Yani hemen onu şey, çünkü şey yapıyor. Hani ne oldu? Babanın adını durdun geldin değil mi? O, ee, ben, o, o kafaya olsan, girdiği sen, için. Sen de dersin. Bir şey diyeceğim bunda kitapta daha çok insan yok mu ya? Evet. Bu krallık için şey yapan. Evet. Sadece yani, o rahip de şeyleri hatırlıyorum. Rahibi ne olayı var ondan sonra bunlar 4-5 kardeş falan da evet, yanlış yani hatırlamıyorsam. Bunu da hemen işte Yaraya ve Euron'a indirmişler. Ve hatta orada bölünmeler oluyor kendi hmm. aralarında falan da kapışıyorlar. Evet onlar hepsini sallamışlar ya yapmışlar evet. zaten çok gerek yok. Eee Teon sana destek olmaya geldim. Sen gerçek kralısın. Şey, kral e, olman ama gerekir. Taşaklarım var seni diyeyim. biliyorum. Harikasın sen. Falan bir gazı verdim ona. Evet. Yarada Peki pek iyi, iyi yaptın brother. İyi ki geldin kardeşim falan yaptı. Yani o o, o sahne aslında bir sonraki bölümdeki e, evet. gördüğümüz saniye King's Mood'a e, bir gidiş attı. Oğlum heriflerin de ritüelleri çok psikopat değil mi? İlginç. Ya, adam öldürüm sonra Diriliyorsa, bak diriliyorsa bakalım. Bakalı evet. <gülüyor> bakalım Evet. Bakalım diriliyorum. Manyak. Bir diğer tarafta da şey, Cersei yine gelip dedi ki, ee bakın arkadaşlar tamam ben de sizi sevmiyorum. Sen de beni sevmiyorsun. Sen de beni sevmiyorsun <gülüyor> ama Marguer'i e, kurtarmak istiyorsan e, bu herifin elinden benimle beraber çalışmak zorundasınız. Çünkü bu herifler psikopat ya da öyle ya da yürütçü çıplar yürütecek onu da rezil edecek. Rezil olsun mu istiyorsun sen? ması gibisinden bir şeyler yaptı. Olena da mecburen olmaz öyle şey dedi. Evet, bunu kendime yediremem Tayran ailesinde dedi ve beraber çalışacağız. O, o şey ne kararı? Yani masaya oturdular en azından evet. beraber öyle bir şey oldu. Ve aslında burada tabii ikili bir şey var. <gülüyor> Lannister ordusunu kullanmıyor, Paygardın ordusunu kullanarak işte bu Aisbero ve adamları hallececek. İki tarafta güçsüz Tayran'ı da güçsüz hale getirecek hem. Evet. Yani Jamie Lannister orada bilmiyorum hala biraz sönük bu sezon. Cersei'nin çok gölgesinde, Cersei'yi de evet, çok kullanmıyorlar. Bekliyor bir, beklenti içerisinde. Yani, yani bir Orada bekleyi, bir şeyler bir bekliyor. patlatacaklar ama hadi bakalım evet. diyorum ben. Yani bu arada High Sparrow'un da hikayesini öğrenmiş oldum. Ya yani bence o... Çok çakma bir hikaye. Bence. Evet, çok çakma, aynen. Da ayakkabıcıdan, <gülüyor> o yüzden çıplak geziyormuş ayakları. Evet. <gülüyor> bir gün seviştüm, karı kız vardı bir sürede, dedim ki evet. ben ne yapıyorum? <gülüyor> Yalanmış bu dünya falan dedi. Ha. Bir gün çok hızlı gidiyormuş. Ha. Giderken yolda polis çevirmiş Ondan Polis sonra polis demiş ki, ya hayssparo olacaksın, <gülüyor> ya da de karakola kadar geleceksin. Bu da hayssparo olacağım demiş. O zaman mumelon. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum> ne giydim? Hey <gülüyor> evet, bu bölümde bütün bunlar dışında en önemli kısım. Denerys Tiger'ı kurtarmak için bizim işte Cora'la e, e, e, Daaryo Daaryo beraber kendi aralarında şey muhabbet Daaryo'nun şey muhabbetleri hoşuma gidiyor ya. Ya ben bu Alice ile yaptım falan ama yani sen sen yatmış olsan sen altından kalkamazsın. Ge ben genç adarım yani. <gülüyor> ben, gencim, ben... Sen evet, <gülüyor> ben. Ben bile zor kalkıyorum altından. Sen... olmazsın sen zaten. Unut. Plan <gülüyor> muhabbeti. Yani Daryo'nun böyle daha ee, çok Evet. evet. Çok iyi. Aynen. Vurdum duymaz. Adamın çok umudu yani. Ne oldu? Ne bitti? Tabii bu arada şeyin Corgan hasta olduğunu görüyor. Evet. Ondan sonra o aslında neydi hatırlamam. Evet, Taş skin miydi, ha, skin miydi? Stone skin miydi? Stone Skin bir şeydi. Onu görüyor ve beraber Dane kurtarmaya gidiyor. Dane Evans'te lordlarıyla Aa. karşılaşması var. Ondan önce tabii şey oluyor. Burada bir tane genç kız buluyor şeyin içerisinde. O ona böyle hoşuna gitmiş, deneyizini sevmiş, yani şey yapıyor işte, onunla yürüyüşe çıkıyorlar falan, yürüyüş sırasında bizimkiler yakalıyorlar ya, kaçıncaksın hmm. hadi gidiyoruz nereye gidiyoruz, <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyoruz, <gülüyor> o kadar atlı içerisinde nereye götürüyorsunuz beni, <gülüyor> manyaklar deyip başka bir planım var demesi oluyor, orada ben şeyi anlamadım, başka bir planım var dedikten sonra mesela o alevleri atıyor ya, hmm. Oralara bir şey mi döküyorlar acaba bunlar? Tabii tabii, tabii. Dışarı çık çıkamasınlar diye kapıları kilitliyor. E, onu aldım ama içeriye şey... herhalde o öyle tabii, tabii. kendi kendine öyle manyak gibi yanmıyor ama diye Yok. düşünüyorum. Şeyler atmışlar yerleri. Herhalde değil mi? Öyle Yanıcı bir, şey bir şeyler. Çünkü yayılıyor ve yuvarlak. açılıyor. Ya, bayağı yayılıyor sağlam yayılıyor. Ortaya bir şey olmuyor falan. Hı. O sahne çok iyi ya. Yani. Ya ben olsam ben de öyle yapardım zaten. Nasıl olsa Ateş bana şey yapmıyor. Çok mantıklı yani. Bir de zaten ilk defa dotrakileri o şekilde kontrolü altına almıştı. Evet. Çünkü hatırlayan hatırlar bu kaldrogo öldüğünde işte e, bu cadıya şey verdi diye. Cadıyı yakıyordu. Ha, cadıyla birlikte yakıyorlar ya bunu. Ha evet doğru. Cadıya beraber yakıyorlar. Cadı gidiyor. Buna bir şey olmuyor. Yumurtalarla evet. beraber çıkıyordu içinden. Yumurtak 3 tane ejderha ile çıkıyordu işte evet. Ondan sonra aa kalisi kalisi, kalisi falan. Bir işte yerleri attılar. Bence iyi bir taktikti yani. Kanıtlanmış bir taktikti. Aynen. Hem de Mememi yani... gösterirsem <gülüyor> mememi gösterdiğim zaman oluyor diye. Hayır bir de şey de hem öyle hem de ondan sonra hakikaten öyle bir etkileyici çıkış oluyor O sırada İstersen ilk de... şeyinde saçları da yanmamış mıydı onun? Ben sanki öyle bir şey hatırlıyorum ama emin olamadım. Yani böyle sanki biraz ucundan. Çok eminim kel kalmadı abi kız. Öyle mi? Tabii, tabii, ben tabii. sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Aynen kel kalmadı. Yanmıyor. Hı. Of o zaman onun saçlarından böyle elbise diktirsen Yanmaz Yanmaz <gülüyor> <gülüyor> vallahi ama o sahne gerçekten çok iyiydi ya Böyle işte e, ne yapalım Geğüsünü kabartı kabartı çıkıyor ya bir de böyle Ha bir de ondan önce muhabbet işte Ne yapalım şimdi sende biz falan filan Bu başlıyor ha gerizekalı bir şey Ondan sonra bunlar bir şaşırıyor Ne diyor lan bu ne konuşuyorsun falan yani, Seni şimdi hepimiz böyle bir saradan götürelim de Aklın başına gelsin falan yapıyorlar ha. Ya. Bu tabii çok güzel ki okuyor <gülüyor> hepiniz olursa kimse kalmayacak. O zaman ben başına geçeceğim bütün şeylerin. Yani bilmiyorum. Mesela oradaki adamların hakikaten gerizekalı olduğunu görüyorsun. Yani yani herhalde işlere gelenin akıllısı kaldırı koymuş zaten. Yani bunlar çok mallar hakikaten. Yani şey, eee, da mı mal? Yani ben mesela karşıma öyle bir şey çıksa Tamam mı hani milyon bir kız hı. hepinizi geberteceğim falan deyip ölümü ateş atsın. Hı. Tamam mı? yapacağım şey ilk yapacağım şey ağzın burnunu bir kırmak olurdu yani. İşte Müslüman atlayıp kılıçta kılıç yok yine. zaten ama hı. doğru çat, silah yok. Hı. Çat diye vurursun ağzına öldürürsün ondan sonra çıkarsın tamam mı? Dersin ki bu gerizek alıştırdık bizi öldürmeye çalıştı falan hı. hani amacın ne olur yani aslında? Evet ama bunlar işte abi mal oldukları için yani. Evet. Korkak. Yapamıyor. Alevi görünce, demek ateşten korkularmış. Haklı. Ateşten korkulur. <gülüyor> Ama o saniye kadar çok iyi. Böyle tutup böyle eliyle aa ne oluyor lan falan değil. Hepsini yaktı saniye. Sonra çıkıyor böyle. Dübler <gülüyor> kullanmadım. Dübler kullanmadım gösteriyorum. <gülüyor> Bunların hepsi benim. Bunlar benim. <gülüyor> İsterse yani o gibi değilim ben. Aynen. Her şey yanında Görüyor musun? çıkıyor. Gayet etkileyici, güzel bir finalli o bölüm için. ne gelelim son bölüme. Evet, son bölümü mi geldi? Bu son bölümün son en acayip bölümün noktası doğru. neydi? Doğru. Hayır, doğru değil. Doğru. Hayır, o da değil O da değil. <gülüyor> değil. Bir gün önce yayınlanmış. <gülüyor> yani sızdırmışlar salaklar bölümü. Evet. Bir herkesi izledi hemen. O yüzden spoilerler erken düştü. Allah ben hiç spoiler olmadım. Ya millet şey geektir falan yaptığı için aslında işte gidiyordum asansöre çektim. Hold the door dedim falan. <gülüyor> Neyse nasıl tuttular kapıyı gibi geekler döndüğü için vallahi Ay, hiç, hiç görmedim onları. Vallahi ben görüyorum. Hold the door. Hold the door. Abi çok ilginç bir bölümdü. The door. door. Ee, <gülüyor> yani bir kere bu bölümde yani son bölümde çok yine ödür, adam öldüler. Yani hani karakter çok fazla mesela Şimdi Brennan'ın kurtu gitti. Ya Samır gitti yani. Hah. Brennan'ın adı Samır. Ama işte yani, kışta Samır kış, da. Oldu. Evet bak orada sembolik bir şey var evet. işte o white wolf kurdu like gidip Samır öldürüyor. Ama orada tabii şey de çok ilginç. Mesela Children of the Forest'ta öldü yani. Hı? Kimse kalmadı abi Children of the Forest'tan. Çıl... Ve Children of the Forest'te beş kur etmez bir aynen işte, şeymiş. E, vakti zamanında Hı. bir bok yemişler. Evet abi o yani sana onu çok iyiydi kalbine şey sokup o sokup ne Dragon? Neydi onun adı? Işte. Evet. Onu sokup ondan sonra insanları şey çevirmişler. White Oak'a çevirmiş. Maçtan yani neymiş efendim işte insanlar gelip ağaçlarımızı kesiyormuş. <gülüyor> İyi bok yediniz. <gülüyor> İyi, bok <edin>. <gülüyor> <gülüyor> İyi bok durdurabilecek bir şey yapsaydım bari malum. İnsan bir uzaktan kumanda falan yapabilir. Herhalde bir yani. şey olur bir Kır... an, an, anti olur. Var hoş var işte obsidyeni taşılar. Elifleri vurdu mu indirebiliyorsa obsidyen taşını nereden bulacağız? Obsidyen taşı da Allah bilir şeyde çıkıyor. Yani Obsidian'ı da buldun da yani. Şimdi sen bir bok yedin. Onu öldürme, onları onların Walker'ları bir de şeyleri öldürmek için bir de kaç kişi ölecek bizim tarafta. Öyle. Bak Valerian Steel öldürüyor bunları. Ha, Valerian Steel çünkü Dragon's Breath'te yapılmış olan stil değil mi o? Ee, ondan sonra... Bir işte de Ejder işte. Evet, bir de Ateş öldürüyor. Ha, ateş de öldürmüyor bak. Ateş de öldürüyor. Ama o ana tipleri öldürmüyor, geri kalanları öldürüyor. Ya ana tipleri de öldürüyor mudur bilmiyorum ama. Av bilir, işte ateşin içinden böyle. Hayır, ay yok ay, ateş. Etan e, ay yani o kadar soğuk ki ateş önünde duramıyor yani. Ama işte. Diğerleri e, geçemiyor ateşi. İşte ejderha üfledi mi görür mü? Ben. Bence ejderhanı ile obsidian, obsidian yapacaklar. Obsidianlarla şey yapacaklar. Yani, yani ejderha çok... üfletip taşıyor mesela. Of. Üfle bakayım o. Oh. Evet, yapıştıracaklar. Ya zaten bir şey diyeyim. White Walker'lar da yani tam o geri kalan zombi ordusu dışında 4 kişi mi? Evet. 4 kişi dediğim bir tanesi de öldü. 3 kişi kaldı. Yok. 5 kişilerdi. Bir tanesini zaten şey öldürdü. Sam öldürdü. Tamam. Birinde bir işte bu bölümde evet. Anas'ın bizim Kızı kız öldü. Kurbağacı kız. Kurbağacı Hı. öldürdü. Kurbağacı kız. E kaldı bir ana King var. Bir de iki tane adam kaldı yani. Ben sanki more... Ya da yapabiliyorlar mı acaba? Ekin'in işini yapıyor. Yani yap sonuçta kolay kalbi ne? Abi, kastır şu ana kadar kaç tane çocuk yaptı öyle? Bebeği de... bebeği de o çocuklara bebeği de yaptı acaba? ya şey. Doğru evet. Çocuklara sesini... veriyorlar çünkü. Evet. Yani bak kastır cluster... <gülüyor> White Book kullarını çalışıyordu evet, İrfan. Olanları veriyordu. Evet. Kız İyi. olunca belli bir yaşa gelince onları da e, evet. hamile bırak bildiğin fabrika gibi çalıştı. Aynen. Ee, ama dediğim gibi Children of yani işte o anını görmüş olduk. abi yani zaten makyajlarını beğenmiyorum. Etmiyorlar. Beş etmiyorlar. Hakikaten bir şey var. Eline birden bombası var. Evet. Ya işte bunlar doğa insanı. Pis, bir barış falan. Belki o yüzden çok silah ama... Nasıl bir pis bir lan o bomba, Bir tane bomba patlayınca ama işte o bombayı tane... yapmış bir yani dandık. Yani orada zaten... Klasik işte e, hata yapan kahraman modeli işte Brian evet. gitme dedik. Brian hem şeyde e zamanda zaten. hem mekanda yolculuk yapabiliyor. Ya yani şöyle bir şey var. Hep yani böylelerde e, böyle hikayelerde. Şimdi bir tane kahramanım vardır. Tamam mı? Ona yardımcı olsun diye bir Yan, Bilgi yancına, yancı gönderirsin. Ha. Ama o yancı her şeyi söylemez. Evet. O da kahramanın merakı işte hani kedinin evet. başına ne gelirse meraktan evet. gelir muhabbete. Merak ettiği için bir bok yer. Evet. O boku yediği için de apokalips başlar. Evet. Bir de tabii şey kahramanlığı da birazcık kaza getirmek gerekir. Hani e, e, ilerlemesi için. Ondan sonra yoluna devam etmesi için falan filan. Böyle bir kayıp vereceksin ki o kayıptan yola çıkarak işte vay aslında hepinizi geberteceğim falan şeyi yaşayıp gazı yaşayıp yükselsin. Buradaki bu büyük bitme Hodor. Yani Bren Hodor'un öldüğünü öğrenince evet. ee, büyük ihtimalle bayağı bir üzülecektir diye düşünüyorum. Bir de kendisinin neden olduğunu öğrendiği için zaten ya Hodor'un bütün hayatına e, hayatın öyle yaşamasında kendisinin neden olduğunu öğrendi. O yüzden de falan bayağı bir şey yapacaktı diye düşünüyorum üzülecektir. Bu doğru işte. var ya siktiler rahatlar. De o ikisi nasıl kaçacak? Zaten bundan sonra ha. çok sonra abi. Yani sonuçta bu yaratık şey Night King konuda iz bıraktıysa sürekli bunları bulur. Bulur. Nereye gidecek? Bunlar bir ihtimalle geri kaçacaklar. Şey, duvara. Nereye gidecek oğlum artık? Gelecek yer kalmadı ki. Ve Sığınacak ne, yer ne öğrendi yani. bu geri zekalı? E bir bırak. bok öğrenmedi. Bir o bok da öğren... da burada gezmeyi öğrendi yani. Sen ben yani e, diğer brande dedi ki Brand the Builder. Eee hmm. Kesib'deki yapan aslında. Hmm. O yüzden Brand the Builder. Kesiblek diyor Winterfell, Winterfell e. yapan elif. Duvarı da yapan değil mi? Duvarda o, o mu yaptı? hatırlamıyorum. Hiçbir şey öğrenmedi bu çocuk. Tam evet, ağaç köküne sarılınca bir şey görüyormuş onu öğrendi. Son bir ders vereceğim falan dedi. Ha. Son bir ders vereceğim dedi de horu gösterdi. O sırada neyi göstermesi gerekiyordu orada? Bence orada şey var. Ee, babasının İriye gönderilişi. E, ne demek istiyorsun? İriye mi gitti Bilmiyorum. Ben öyle gördüm sanki. İlginç. Ya da aynı zamanda tabii çocuk şey de öğrenmiş oldu yani. Hem zamanda hem. Sonra Ama sonra işte ağaçsız şekilde... yapabilecek mi şimdi onu? Ağaçsız. Ama son gittiğinde ağacı dokunmuyordu. Hı? Hatta son gittiğinde ağacı dokunmuyordu. Hatta kaçırılırken hala işte hodoro kontrol ediyordu yani kaçırılarken Hodor'u kontrol ediyordu bir yandan da kafası oradaydı doğru yani ağaç şeyinden sanki koptu artık onu mu İzlali öğrendi ben? yani ağaçsız, ağaçsız ağaçsız gezmeyi mi öğrendi ağaçsız gezmeyi öğrenmiş olabilir diye düşünüyorum bu mudur olay? Bıdır. evet i̇şte. Hodor Holtudor Holtudor Holtudor Hodor Samur gitti Samur gitti Hodor gitti köpek öldürdüler onu kaç bölümdür köpeği öldürüp böyle lan. köpek de mal lan. Atlan atlanır mı önüne içlerine? Atılır. Abi yani savunacaksan şeyini, arkadaşını. Hıh. Hmm. Evet. Bunun dışında bu bölümde eee ile ilgili evet. Bir ilginç bir karşılaşma oldu. O süre şey Red Priest var. O ama bütün Red List'lerin başındaki kadın da galiba. Evet. Ben nasıl o şey ee, kaç 3. sezonlu, mu? 4. sezon bir yerde işte yine galiba Anadolu yakasında, Braavos falan Aha. oralarda e, yani kafasında diskotipu ile gezen bir priest vardı hatırlar mısın? E, bahçe gibi bir yerde hatırlayamadım. Ben onu merak ediyordum. Kafasında maske vardı diskotipu gibi. E, yine boynunda yine bir madalyonu şey vardı, olan vardı e, bir kadın geldi. Onu çıkarsak kim bilir ne göreceğiz. Ne göre <gülüyor> cesat, <gülüyor> zaten, cesat zaten cesat göreceğiz. Zaten şey dedi ya hani senin işte çükünü kesip ateş atan attıktan sonra bir ses duymuştun dedi falan. Hmm. O ses belki işte bu kadındı. Yani bilmiyorum. Yani bu ana, ana işte hani e, patron olabilir bütün Red Priestlerin. Başındaki ana e, Priest'si. Hmm. Olabilir ve belki işte o komün şey iletişim kurmak için falan böyle işte küçük kesip ateş atıp konuşuyorlardı belki. Acaba Veristan'ın şey kral soyundan geliyor. Olabilir. <gülüyor> Vallahi. Kral Pipisi'nin iyi, lazım. Büyüyü, iyi Kral... Ama orada bayağı bir suatı değişti çünkü. Yani. Tyrion'da orada. Tyrion'da arkadan Sanki... bozmayalım. İçkileri evet. bozmayalım. İçkileri iyi <gülüyor> davranalım. <He>. Laf sokmayalım. <gülüyor> Bakalım yani Red Priest'lerle beraber bir şeyler yapacaklar. Ama yani mantıklı bir karar. Sonuçta yani, e... bir denge icra olduğunu düşünün. Yani doğru bence bir politik bir hamle. Çünkü şu, şu, bütün dizi boyunca böyle Ezilmişlerin yanındaki din olarak Aynen. gösterdiler Aynen. bize bu şeyleri. E şey bir önceki bölümde hatta işte şey zaten bir önceki bölüm, ikinci bölümde de görüyordu ya. Yani Red Brister dinliyor o, halk, onların dediklerini anl anlattıkları dinliyor. Evet. O yüzden mantıklı oldu tabi. Böyle bir şey yapmaları. Din de yanlış sonra. abi Şey oldu çok komik miydi ama. Din ve politika. Bu İki denge. King Smoot işte yara işte ben yapacağım, gideceğim, ordu kuracağım, hepsini halledeceğim falan filan. Hmm. Az atıp da işte Yonda kardeşimi destekliyorum falan filan dedi. Sonradan Euron çıktı, az bunun çiğli yok dedi. <gülüyor> Ondan sonra bu da kadın zaten dedi. Bunları <gülüyor> mı diyeceksiniz dedi. Ben dedi ordu, dedi. ben de hmm. o şey kuracağım dedi. E, donan donanma kuracağım dedi. Gideceğim dedi. E, Daha işte, donan denise donanmayı göstereceğim dedi. Ondan sonra dedi o donanmayı aşık olacak o dedi. Hep beraber geleceğiz, Westress'ü geri alacağızman dedi. E yani ben de olsam elif alkışlardım yani. Şey yapardım, kral seçerdim. Adamın söyledikleri daha mantıklı. Yara gidip denerisi şey yapamayacağına göre. Yani orası öyle de. Şimdi mesela oradaki ten yollarının hiçbiri de neymiş? işte bilmem neymiş. Bilmiyorlar aslında ama ihaleleri var falan dedi. İşte lafa gazı, lafın gazına e, tamam, geliyorlar. Aslında Oldu birazcık şey. bilseler deneseler hiç hiçbir şekilde ha, bir e zaten erkeğe, olmayacağını bilseler. He. hani a, tamam sen bana gemi verdin. Al. Ya işte orada orada, orada şöyle bir şey olacak. Bununa yani, girmeye bu zekalı işte dolanmayı yaptıracaklar. E, yapılacak donanma. Hı. tamam mı? Bak, e, bu bu zaten şeyinde var. Yaranın da dolanması var. Bu kadına donanma vermeyeceksin. Çünkü yakıyor hep. Ya tamam, <gülüyor> Kaybetti. Hayır işte bu da şimdi geri dönecek işte gerizekar euro'm gelecek işte ha ben sana bak al diyecek masaya vuracak. Sonra, bak, sonra sana, sana hem bunu veriyorum hem de donanma veriyorum diyecek. Ölecek diyecek ki ben seni bunu istemiyorum donanmayı alayım diyecek. He. O da yara gelecek. O, yara, gelecek. o yara sana eğer ben yardım edersen krallığına şeyini vereceğim diyecek. Kral ilan edeceğim seni diyecek. Kraliçe ilan edeceğim diyecek seni. O sırada olur diyecek. Tion da yanında. Oo, böyle. Nasıl? Vallahi... Dothraki'leri de aldı. Aslında Dothraki'leri restorasyon nasıl geçirecek o i̇şte, Geçirecek mi? Hepsi ya da acaba, yarısı ölecek abi Ya da sadece onu acaba bu şeyi almak için mi kullanacaklar? Doğu yakasını. Yani işte Miri'nin, dinlemle, yukayı, mukayı onları falan tamamen ele geçirmek için mi kullanacak Dothraki'leri? Çünkü geldikler deniz nasıl geçecek abi? Yani işte ikna edecekler, geçecekler. İkna etsen de o tarafta ne işe yarayacak ki? Çok bir işe yaramayabilir. Atı da götürecek Bilmem. Bilmiyorum alışık değiller. Bestemiz. Hayır zaten gemiye binmiyorlar herifler. Yani hem öyle hem de whiteboard'lara karşı da savaşamazlar ki. Üşürler lan bu karda. Donor da tabii ama. Olsun. Yine Dorne tarafına salsın. Orası sıcak görünüyor. Ha, olabilir. Bu bu iki bölümde Dorne'la ilgili hiçbir şey görmedik. Bu arada. Dorne muhtemelen ya bir ya iki Sonra defa daha var. göreceğiz. Ha. Şey de öyle. E, Sam'le giliği öyle. Herhalde ]ydi. evet. İşte... Arya'ya görev verdiler. Evet. Arya ilk kesin. görevini aldı. Evet. Ondan sonra ona yeterli kız yalnız ona gıcık bakalım oradan ne çıkacak. Arya gitti kendi <gülüyor> ne derler babasını falan Madara diye bir tiyatro şovu izledi. Dizdeki ilk kameraya yapıştırmış Çünkü de gördük. Öyle mi? Yani ben o? daha önce o kadar böyle close up çükü hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yakın çekim. Hani binerek böyle ah diye gösterilmiş evet. <gülüyor> bir şey hatırlamıyorum yani. Olabilir. Madem meme gösteriyoruz. Ha, niye, niye bunu da göstermem? Diyerekten. Hı. De onunkini görmesin. Yani kim ki bak. <gülüyor> hani kral soyundan. <gülüyor> kral pipisi görseydik diyorsun. Ondan iyi büyüğü yapalım. Orada işte dal geçirdiğini gördük falan. Kendi ailesiyle. Onlar biraz morali bozuldu. Benim yani sen... Ya bu hiçbir zaman tabii star o şeyinden vazgeçemeyecek, vazgeçemeyecek galiba. Yani vazgeçemeyecek. Mesela bak e, Arya'nın kurdunun adı Neymar'a mı? Öyle bir şey tamam mı? Ee, o da Daenerys'lerin arasında ilk defa işte e, Valeria'dan gelip ejderha sırtında işte Westeros'a hmm. gelip işte Westeros'u e, fetheden kraliçelerden bir tanesi hmm. yanlış hatırlamıyorsam. İymiş. Yani orada öyle bir şey olacak yine o. Yani kadın şeyin Vesteros... Arya'nın hem ejderhası hem Kurtum mu olacak? Yok Arya'nın Conqueror modu olacak gibi geliyor bana. Göreceğiz bakalım. Onun dışında bu bölümde ne oldu başka? Ha, Little Finger geldi. Aa evet o sahne çok iyiydi. Orası ne çok iyiydi. Haftalar kadar biliyor musun? O sahne gerçekten e, bayağı iyi bir sahneydi. Çünkü ben olsam orada Little Finger'ın Little Finger'ını keserdim abi. Yani zaten Elif'i öyle bir korkuttu ki <gülüyor> adam gerçekten ya yani korktuğunu gördük Elif'in yüzünde. Ama ilk defa bir Little şeyini gördük yani. hani Ama herif yani Littlefinger yani. Orada şimdi öldü sen ölürüm dedikten sonra da çıkarken ama John da senin tam kardeşin değil falan işte, deyip çıktı. Yani herifteki abi, cesarete bak. İşte herif yani adam, oradaki zaten adamın yüzündeki değişim çok keyifli izlemek. Yani çünkü böyle bir tırsıyor tamam mı? Ondan sonra asiktir diyor yani. Hani çünkü o bekliyordu ki Sansa gideceğim. Sansa da tabii gel uncle diyecek. Ondan sonra falan filan böyle hani o da ne psikopat şey yapacak ama ya. ya. yani Lizzie Singer'da Evet yani Elif şeyi seviyor. adamı verdin kızı. Sonra kıza Ay işkence ettiler. Niye sırf her şey ondan böyle bir diğere varsın diye. Şey yani. olayı var. Bulamadım bunu. Annelerini evet. aşık ya bu. He. Lizzie Stark. A. Ondan sonra bu Caitlin e aşığım diye e, gitti Liz'i falan öldürdü. Arada çap Evet falan. onun bir tuhaf bir aşkı var. Evet. Sansa'yla falan da öpüştü bu kitapta. Yani Aşk konusu biraz tuhaf evet, o adamın. Gitti Sansa da çünkü kızı görüyor. şey e, Kadını görüyor ya. Annesini. Evet. Ama şey tabii yani... Adam hakikaten güzel ayar verdi Sansa orada. Sansa'yı tebrik etmek lazım. İlk ee... defa böyle bir şey yaptı. Evet ama işte Finger de hakikaten o kadar çok oyunun içerisindeki herif. Yani orada hayatının tehdit edildi herifin. Hı. Ondan sonra çok yani... Büyük ihtimalle hani şimdiye kadar yaşadığı en büyük en sıkıntılı anıydı yani üstesinden gelmek zorunda kaldı. Konuşarak. Çünkü hani diğerlerinin hep böyle bir şekilde ayağını işte aya, aradan çıkıyordu kendini Bunda zor çıktı. Ee, ama tam yine o, o şeyden girttıktan sonra yani ölmekten girttığı anda hemen yine geri dönüp oyun yapmaya devam etti elif yani. Evet. Senin işte bilmem ne şey üvey kardeşine falan diye. Amcan talı ile topladı tekrar. Ha, onu verdi falan filan. Evet. Yani yine bir fitne soktu araya. Çıktı gitti elif o fitnesini sokmadan duramıyor yani. İlla bir fitne sokacak. John Snow'la yani. kıyafet dikti. Kurt yani öldü. Kurt, kurt simgeli. Babam, babam da böyle bir şey giyiyordu falan. Evet. Orada yine şey gazını vermedi. İşte Tarkıya işte dedi ki yardım ihtiyacımız var falan. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, kimi bulacağız. İşte o Blackfish muhabbeti oldu. Hı hı. Ee, umberlere gidemeyiz dediler. Sonra bakalım Blackfish'e doğru gidecekler ama yani Blackfish'ten orada, ne çıkacak çok emin değilim ben. Sansa'nın orada birazcık böyle hani onun da böyle akıl oyunlarına bulaşması işte niye? İyi olmadı evet. evet, evet. Yalan söyledi çünkü. Aynen. Bilmediği bir şey girip onu çok iyi beceriyormuş gibi gösterirlerse biraz beni üzerler. Evet. Yani Eğer yine satma salak bir şey yaparsa o hani saklayıp gizleyip sansak karakteri yani artık çöpe at gitsin Aynen. derim. O orada bir çıkmazdalar. Bilmiyorum ya da çok güzel bir şey yapacaklar. Şaşıracaklar mesela. Bakalım göreceğiz. Davos yine her zaman dinlenmesi gereken <gülüyor> adam bence. Şey evet. olayı çok güzeldi. Bölümün sonunda. Kapayı şey... kapatalım Lord Commander? Evet. Ben Lord Commander... Kapat tamam Kapatamam. Ben Lord Commander değilim diyecekti salak. Evet. Bu Euron'da manyak Elfin kral olması çok acayipti hakikaten. Evet. Adamı öldürüyorlar önce boğuyorlar. Boğduktan Bu sonra var. geri dönerse kendi kendine evet. kral oluyor. Manyak mısın lan? El göremezsen ne oluyor? Ölüyorsun. Şey değil. Tamam, devam edelim diyorsun. Ondan sonra King's Court'ta başka kim kral olmak istiyordu? El kaldırsın diyorsun. Kim olmak istemez seni bu geceki? Ha? İlginç yani. Neysiz o domuz gibi öleceği yoktu zaten de hmm. elif çıkar çıkmaz tabi şeyden geri geri gelmez Gelip onları öldürelim. psikopat <gülüyor> <gülüyor> ya hasta. Onlar da tabi onlar da iyi, kaçtılar, iyi kaçtılar. O tamam şimdi o bir üç saniye falan ölü kalır o, bu arada. Ha, hani şey, şey. bunlar o salak şeyle uğraşırken biz kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Adamın aklına gelmiyor kaçmasın yakalayın onları falan diye. İnsan bir kralamadan önce yani şey itiraf etti ya evet öldümler. <gülüyor> Benyon'un tekiydi dedi. Ha, gitmiyordu. Iron Pricer ödedim ben arkadaşlara. Evet. Yapacak bir şey yok o zaman. Iron Island'lıysan, Iron borsa. Bakalım Euron Greyjoy'dan ne çıkacak? Bu araya verdikleri o şey acaba bir yere bağlanacak mı? Yani bence çok da bir yere bağlanması için bir e, görev değil. Sadece yapacak mı, yapmayacak mı? Ne kadar söz dinleyecek? Onu görecekler. Onu mi? görecekler. Şeyin arasında Daniel Danielis'le Allah'a bizim Jorah arasında mı muhabbet döndü biliyorsun. Evet. Jorah dedi ki, "Ölemezsin. Sana ölmemeyimle diyorum." Evet, <gülüyor> o, o orası <gülüyor> bilmiyorum. Git bul neyse neymiş bunun kürü, Bul onu öyle gel falan dedi. Şimdi şey mi gidecek? Valeriya'ya falan gidecek herhalde. Nasıl bulacak? Bilmiyorum. Şey yapacak yani. O kolu koparınca olmuyor mu acaba? Hmm, Devam ne? mı ediyor? Bilmem ki. Aslında mantıklı. Ama kanından giden bir şey var. Ola olabilir. Geç canım. kalmış olabilir. Evet. Ya o, o sahneyi ben hem beğendim hem beğenmedim yani. Niye? Ha? Niye? Ne bileyim duygusal bir sahneydi. Ama çok da krişli bir sahneydi. O yüzden. Ha öyle diyorsun. Arada derede kaldı. Ama işte o da olması gerekiyor ki. Görev o kadar iş yaptı abi. Yazık değil mi? Eee Hodor olayına ne diyorsun? Hodor'la ne diyeyim abi? Yani normalde mesela normal şartlarda bir insan girerse ki 10 bir karakter yaptım. Adını Hodor koydum. Ne biliyor musun? Neyin kısaltması biliyor musun? Neyin abi? Holdodor. <gülüyor> siktir git derler yani. Hakikaten siktir git. Bu adam böyle karakteristik kısaltması mı olur? Mal falan derler adama. Dalga geçerler. Tekmelerler falan. Yani çünkü e, abi düşünsen normal chat'ten çok gerçekçi değil mi? Bir de böyle mesela okuyorsun şu an mesela 7 kitap. Ha okumuşsun mesela. Bilmiyorsun hmm. tamam mı oldu? böyle yürüyü gidiyorsun ona hold falan böyle Hodor da seviyorsun mesela Hodor ilginç bu hep Hodor diyor. niye Hodor diyor acaba? door acaba? falan böyle böyle kızıyorsun hold to door atarsın ama kitabı yemin ediyorum yani bilmiyorum yani çekersin kitaba Bazıları şey demiş olabilir tabi O herif ta bilmem kaç senesinden beri Bu, bu Holdador'u yapmak için herife Holdador adına koymuş falan filan diye düşünmüş olabilir yani olabilir. çok gerzekçe oluyor biraz Yani gerzekçe olmuyor da Tamam güzel işte tam şey işte ettik ya Hakikaten ama ben onasın işte gelecek işte hem geç bir şey hem geleceği işte Yani hep zamanda ondan sonra bir yolculuk yapabiliyor. Gittiği yerde de ondan sonra orayı etkileyebiliyor, karakterleri etkileyebiliyor, bilmem ne falan filan. Hani bunun özelliğini gördük. Vay be, Bren, ne olacak acaba bundan sonra falan filan düşünüyorsun. Okay. Ama abi yani <gülüyor> zamanda yolculuk yapmış. Ondan sonra böyle bir durum oluşmuş. Ondan sonra kapıyı tutması için Kodra yani şeyi çocuğun adını unuttum. Ona demiş ki sen kapıyı tutacaksın. Sana bir göre. Başlayınca ondan sonra yedik, bütün hayatı böyle holder diye yaşamış. Beyni yanmış çünkü. Yazık gez. Ve komik olan şey öleceğini biliyor olması. Ya yani herhalde biliyordu öleceğini. Bir şekilde diye düşünüyorum. Ben. Yani sen içine var, holder. Niye kapı tutsun ki? Yani belki ya o onu görürse onu görür şey, görüyordur o... herhalde korkuyor. Bir şey yapamıyor ya. O anı görüyor. Ha. Yani tek başına hareket edemiyor ya. O anı görüyor çünkü. Görmüş olması gerekiyor düşünüyorum ben. Olabilir. Oldu dur. Oldu dur abi. Bok yana Oğlum, gitti. O da çok saçma değil mi yani? 50 milyar tane orada zombi geliyor. Bir tane kıpı mı tutuyor bu? Bu ellerin zombiyi. E ne yapacak? Hepsi oradan geliyor. Hayır. Bir kıpı mı tutuyor onları? Evet. Bir. Iki. Tamam bu tuttu. Kaç dakika tutacak bu arada? Zaten işte bilmiyorum beş, beş ben. 5 adım attılar zaten. Kolları bacakları evet. çıkmaya başladı kapıdan. Nasıl kaçacaklar? Ben de onu bilmiyorum abi. Bir de kız şeyi yani, yani tek başına koşuyor. Evet. Yani. evet. Öküz gibi şey çekiyor. Yani. Bilmem. Ama işte en de sonunda oldu dur yani. Oldu dur. Ya samura üzüldüm yani. Ben de üzüldüm. Kebecik gitti. Evet. Neyse şimdi bu kadar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Oldu dur. Oldular. İzlediğiniz Break your heart The kind of girl who smashes herself down in the night. She's the kind of girl who fractures her mind till it's light. She'll break her own heart, and you know that she'll break your heart.